Bir. Sesli Meram 324 Karşı Radyo 196 7 Eylül 2021 Tarihlerin gösterdiği ibre Bir meram, bir arzi hal ve bir durum tahayyülü Şimdiki zamana ait seslenişler Ve şimdiden yarına çıkacak olan Ahlar, vahlar ve tühler Siyasa merkezli bir alternatif Ses verme gayreti Sesli Meram'ın Kayıt kütü Karşı Radyo'da bir kere daha başlıyor Anarşi şimdi ve sonsuza kadar Bağlattılarımız ya da bağdaşık kaldığımız şeyler hep bu program içerisinde hep bu program dairinde anlatmaya çalıştıklarımız bir merame oluşturmaya gayret ediyor. Bugün 7 Eylül 2021 ama 66 yıl önce Eylül'ün 6'sı ile 7'si bu topraklarda kalmaya inat etmiş bu topraklarda yaşamayı ve kökünü kaybetmemeyi bir biçimde düşünen Gayri Müslüm azınlıklar için başta Rumlar olmak üzere Rumlar, Ermeniler, Yahudiler, Süryaniler, Kıptiler, Keldaniler, Arap Erzsihanlar vesaire vesaire, uzayıp giden kocaman bir listede İstanbul başta olmak üzere İstanbul, İzmir, Ankara, yer, yer Mardin ve Diyarbakır çevresinde bir yıkım bir program teşiste. Ee, Tahayyülü ve pratiği hani daha sonra mükemmel bir organizasyon diye ortaya çıkartılan şey vardı. Bir kere bile düşmeye görsün bir kere yutmaya görsün o melun zokayı insanlar. Çekiştirmeler gelsin iteklemeler gitsin sözünün açarlaştırılıp erkanın da tam da istediği yeten amacı olan betonlara boğulma bütün hakikatiyle karşımıza çıkar. Çıkmıştır. Aaaa. Devletli erkanının eyleminin başlangıç noktası işte atamızın evine sal saldırdılar. Higiyerarşisiydi bir yalandı, bir havadisti. Bu havadisi de işte e, gözler önüne serip bunlarla beraber ortalığa salıp insanların yaşamaklarını yıkabilmek, bir biçimde muhafaza edebilmek. Sorgulanmadı. İstiklal Caddesi birbirine girmişti. Anadolu'nun köklü kentlerinden İzmir'i, Ankara'sı, Mardin'i. Bir kültür başkenti Diyarbakır'ı, şusu busu, gayrimüslim barındıran hangi il, ilçe, yer, mezra şudur budur hepsi altı üstüne getirilmişti. Meziğerinden başlayıp Seyfo'ya, Seyfo'dan pontusrumlar için küçük Anadolu felaketlerini bunların üstüne ekleyip 1955'in Eylül'ünde İstanbul'un tatavlasının perasını, samatyasını ve makrohorisini uzunca bir süre daha hatırlanmamak adına istenç ve dirençle yok edilir. Ve o silinme kalıcılaştırılır. Suskunlaştırılmak için Kıbrıs'ta bu sefer mesele. Atatürk'ün Selanik'teki evine bomba atıldığı ihbarı akşam yayınlarından sonra meydana çıkan güruhların öfke sarmalı. Ve bitimsiz bir yıkım taahhülü karşımıza çıkar. İstanbul'a eyvallah çekilmişti. Görecek gün kalmamıştı demişti Muhtar Tavit. Bir zamanlar dedem. Bir zamanların mahallenin efendi Kolombo Tavit'i. Bakırköy, Kurtuluş, Kocamız Dağpaşa, Beyoğlu yeni atlarından sadece birkaç idi. Vatandaş çoktandır Türkçe konuşuyordu zaten. Usulünce de bir menzil şekillendiriliyordu. Böbürlenilen örgütlenme gücü yeni ulusu tüm eskilerini defterden silerek gerçekleştiriyordu. Dahası 1964 20 dolar 20 kilo göçü vardı ki dahası vardı işte. İstanbul'a eyvallah çekmişlerdi. Gitmeden bir zamanın kılıç artıkları gözyaşlarıyla beraber usulca aşin oldukları halleriyle sessizce bildirilmişlerdi. Sonrası şayyaların içinde bir gümbürtü, sonrası hazinde, sonrası yarım yamalak şangır şungur, sonrası ayrılık kalanlar bugün hala. Buradaysa o şansa tavit gibi inat edenler, eyvallah çekmekten imtina edenler, azaplarını yedikleri küfürleri işit durdukları ötekiliklerini sineye çekerek ama asla elveda dememek için kaldılar. Buradalar ve torunları hısımları unutturmayacak Eylül'ün 6'sı ve 7'sini, günlerini yaşamak için bir daha asla diyebilmek için. 6-7 unutmayacağız ve unutturmayacağız demiştik. 7 yıl koca önce, 7 zaman önce, 59. yılında Sesli Meram'da, Harf Volver'dayken bugün geldiğimiz noktada 66. yılında maalesef ki tüm renklerini kaybetmiş, tüm renklerini silmeye odaklanmış, azınlık halklarının bir avuç bırakılmasının mihenk taşını sorgulamayan insanların arasında bir yıl dönümü daha çıka geldi. Rumsuz, Ermenisiz, siz, Osuz, Busuz, Kimliksiz, Kapkara bir menzile varmaktı maksat ki bir ülkenin bir özür borcu varken hala bunu üstüne gitmeyip düşünmeyenler ve işte aman e, şimdi şunu demeyelim, şimdi bunu demeyelimle geçiştirmeye devam edenler ve hala baştaki başamir de dahil olmak üzere bizim zamanımızda en rahat zamanınızı yaşıyorsunuz fasulyasını tutunanlar eliyle bir hak yenildi. Bir yıkım sabit olundu. Her tekrarla Apa'nın karanlığın içerisinde bir ülkeye hani birazdan değineceğimiz konuların etrafında da bunları konuşacağız ama nasıl ulaşıldığı bir kere daha karşımıza çıkıyor. Meraklısı için sesli meramda Eylül'ün 6'sı 7'si diye aratırsanız ya da 6 çizgi 7 Eylül türe orada yeterince uzun bir meramım var. Biz hep gayrimüslimler anlattık. Hep ötekiler ses vermeye gayret etti ama kimse ne lütfedip de baktı ne lütfedip ilgilendi ne de 1915'ten işte seyfosuna ondan sonra arka arkaya çıka gelen işte Pontus Rum soykulundan İzmir'in yok edilmesine 1935'lere 36'lara 1955'lere ve arkasına 7 Eylül, 2000, e, 7 Eylül 2021'de dinliyorsunuz ama 7 Eylül 55'in sabahını e, 73 kilise 26 okul 4000 ev Bin dükkan yakılmıştı. 15 kişi olaylarda hayatını kaybetmişti resmi rakamla. 400 kadın tecavüze uğrayıp 6-7 Eylül dosyası da kenara itilmişti. E, Speros Virionis'in yazısında bu ortaya çıkandı bu kayıtlar. İzmir, Ankara, Riha, Mardin, Midyat saldırılarının gerçekleştirildiği önemli yerler. Sabri Yüzbaşı olduğu dışında da kimse kendini afişe etmemişti ve muhteşem organizasyon. Hayatımızın çalına ot tıkamıştı. 66 yıl geçti. Bir kere daha yinelemedi. Devlet ve Mükemmel Operasyon diye o programı var edenler hesap vermedi. Mal mülk zengin olanlar utanmadı. Yavurmalı yerli ve milli sermayenin kılındı. Halk yüzleşmedi. Özür dilenmedi. Ah vardır. Ah hala var. İHAD, Öğretçilik ve Ayrımcılığa Karşı Komisyonu'nda e, bugünkü bir pratik açıklaması vardı. Belki merak edenler okuyabilir. Bir mola vereceğiz. Çünkü söz bazen gerçeğin yetersiz kalıyor. Anladığımızı ve paylaştığımız şeylerin bu ülkenin ortak belliğine yapılan en büyük hakaretler oldukları ve bizi bizden ayırdığında artık bir şekilde fark ediyorsunuz durum Çok uzadı söz. Hex Distances ile başlamıştık. Distances EPC Detached ödüyordan yayınlanmış. Didier 048 Absence parçasıyla devam edeceğim. Ve hemen arkasına. Ee, Basics Recordings bu yılın önemli kayıtlarını paylaşmaya devam ediyor. Back to Basics Volume 3 bir toplama EP. Ee, Echo Motion gave it all. Şimdi Sesli meramda olacak. Burası karşı radyo. devam ediyor. Bir ülkede ve bu ülkede tekrardan gayrısı yok. İlgane yani istikrar olarak zikredilecek şey defalarca ve hep çokça yenilenen eylemlerin sonucu bilindiği halde savunma gelen bir cüret haline açıkça tekrar oluyor. Cerahati var eden Erkan-ı Muktedir'in onun kıyısında yol ve yön tayinine bu sahada girişen eski devlet fenomenlerinin A'dan Z'ye kadar uzanan bir meslek temsilinin bir de yaygın medya diye çıka gelen yancıların onamalarıyla birlikte bütüncül o tekrarlar hepten memleketi kuşadır. Demokrasi sistemi sizlere ömürdür artık. Eşitlik ilkesi sırf lafı kalmıştır. Ekonomi şavlanırken bütün bu çürüme neyin nesidir kimsenin tek satır sözü de savunması da yoktur. Bitmeyen bir pandemi krizinin ortasında daha 41 çeşitli yalanla kendi halkını kandırmaktan ötesini var etmeyen bir temsil... Usulen değil alenen tekrarları bu ülkenin ondan arta kalan halini ingeler Bir düş kırmış haplonudur tekrarlanan. Binbir türlü cerahatin devlet nezdinde aralıksız bir biçimde sürekliliğinin sağlama alınmasıdır tekrarlanan. Hiçbir türlü hayata varmayacak o tahakkümet ve pratiklerinin peşinde ömrün, nefesin tükettirilmesidir mesele. Tüketmenin bir tebiyeliği bir yandan bunu aralıksız olarak bir istikamet belirleyici kılmanın meselesidir iş pusahanın. Her günle bırakılan hakikat devletin omurgasını oluşturan 20 yıllık ola gelen o iktidar pratiğinin yazına sıkışmış olan anlamlardan kendini azade edip olağanmış ve sanki her şey normalmiş gibi uçurumun kıyısında dört döndürmesinin meselesidir artık anlatmak istediğimiz anayasa yazım sürecinden demokratikleşme hamleleri fasıllarında ortaya serilenlere darbelere geçit yok çıkışını var edip de bizatihi hayatın hemen, hemen alanına, her anlamda yıkımı sabitleme çabasını bu tekrarlayan fasit döngü dahilinde bir yaşam hal ve istemi geriye bıraktırılmaz. Dümdüz bir tekerleme kıvamında atıp tutulurken hayatın abc'si çoktan eksiltilir. Daha yeni bir Eylül barış gününde ortaya çıkan memleketimin bu tekrarları nasıl bir istikamet her ne isabetle var edilirken yalın bir biçimde örnekler. Düşmanlar kontenjanını hiç tükenmediği bir sahnede tekrarlanan var edilmiş ötekisinin nefretin, hiddet ve ayrımın boyutları önüne nesilidir. Misalenin o Ermeni mezarlarına saldırabilecek kadar cüreti kendilerinde görerek mezarları yok etme haline sıçrayanların kötülüğüdür mesele. Bir toplu konut yapımı için ortaya serilmiş olan sahanın tavan dümdüz edilmesinin hemen kıyısında bir de insanlık suçunun aleniyetle birlikte var edilmesidir mesele. Toprağa eden emanet edilmişlere hayat hakkının bile isteği çok görülmesinin suretidir var edilen çürüme. Bütün tekrarlar bir kere daha yıkımın tüm o karanlığına çıkmaktadır ki bunlardır bariz mesele. Kürt halkının dirayetle yaşama tutunma dirençlerini alaşağı etmek için aralıksız yakılan ormanlarıyla Dersiminden Bitlisi'ne var edilendirip bir başka temsildir. Tekrarların nasıl bir biçimde hayata kasıta dönüştüğü en son yakalanmış olan bu yoket et mahallerinin suretinden çıkagelir. Dönemişler açılırken Kürt sorununun varlığı ortalarda durmaya, o açıklığıyla devam olurken bir de tahakküm et mahallelerinin can alıcı yıkımları, yangın vesaire türetilir. Dersimin günlerce yazıldıktan, dersin ve Tunceli mi tartışması tüketilerek sonlandırıldıktan, doğası doğası Kırımı uğradıktan sonra Bitlis gibi yangınlar göz ettirilerek ucundan kıyısından söndürülür. Oysa bir dolu yerde yanmaya devam eden saat doğa değildir aynı zamanda hayatın Kürtlülere yönelik duruşunun da ta kendisidir. Onu derdest etmek için hiçbir fırsatın kaçırılmamasıdır mesele. 1 Eylül Barış Günü olarak adlandırılan memleketin yöneten katının cüreti bu yok etme pratikleri aralıksız misal çıka gelen eski ve askeri kayıttaki gibi yok etme üstüne sinkaflarla çıka gelen bir tükeniş halidir. Her tekrarlanan eylemle bu biraz daha bariz, biraz daha gerçek kılınır. HDP Eşkenal Başkanı Pervin Buldan 1 Eylül günü ee, barış günü vesilesiyle Van Musa Parkı'nda barış yaşatır şiarıyla bir e, etkinlikte bulunur. Orada bir konuşma yapar. Çözüm ve barış olmadığı için Türkiye'nin her gün başka bir yere savrulduğunu ifade eder. Ne Kürt sorunu ne barış sorunu sadece HDP'nin sorunudur. Vicdanı olan herkesin sorunu olmalıdır. Kürt sorununun çözüme sadece Kürtlerle değil 83 milyon insana mağduriyet olarak dönmektedir. O yüzden barışı ve çözümü haykırmanın. Kürt sorununun demokratik önlemlerle çözülmesini istemenin zamanı gelmiştir der. Barışmayı tekrarından çıkartmış bir düzlemde hayatın ehemmiyeti ve onu var eden onlarca kimliğin sunduklarını göz ardı edip Ermeni Rum, Süryani, Alevi, Kürt ve daha nice temsili ayrıştırarak bir menzil var edeceğini bildirir. Muktedir. Pervin Buldan nezdinde bütün o Kürt siyasetinin temsilcilerinden çıkagelen itiraz da bu noktadır. Aynı zamanda Asırdır ezbere edilen ezber formlar replikleri tekrarlayıp hiçbir biçimde başarıya ulaşmamış formülleri dört elde tutunup hala inadım inat deyip bir barışa varılmayacağı muhakkaktır. Meram yukarıdadır kaldı ki bütünüyle yaşama kasıt bir güncellik meselesidir. Sorun diye geçiştirilmek istenen e, hemen her şeyin bu ülkede ortak müşterek bir mesel toplamı olduğu bir kere daha açıktır. İş bu sahada sahiden duyabilecek olan var mıdır kalmış mıdır bahsinde gizledir ki. Zaten meseleydi de kendiliğinden çözüyor. Hani bugün 6'ye devlili anıyoruz. Bir yandan Kürt karımından bahsediyoruz. Bir yandan hala Ermeniler düşman olarak gelen zihniyetten. İşte Rumların işte ne bileyim e, adada ruhban okulunun hala atıl durumda durulması ve bunun yapılmasını işte Ermeni e, düzeltelim Ermen diyorum. Rum İmamoğlu'nun geri dönüşü işte Fasarya'dan kapı arkalarında pazarlıklar yapılıyor gibi betimlemeler ve nicesiz, ne, nice saçmalıkla. O bok çukurundan çıkmayalım isteniyor. İnsanlar birbirini duymasın sahiden fark etmesin isteniyor ki yolun ve istikametin karanlığı da buradan bariz olur. Bu kadar açık, bu kadar net rezillik olur mu? Burası Türkiye ise olur kardeşim. Resilient, tam da ismi gibi yani Resilient, Shine parçasıyla devam edeceğiz. Basics Recordings'den arkasına Paul M. Bryson bu sene bir uzun çalar yayınlayacaktı. O da vaktinde ve bahar döngüsünde geldi. Bahar'ın e, yani güz döngüsünde geldi daha doğrusu. E, yapıla gelenler ya da paylaşılanlarla beraber ortaya çıkartılan im e, Beneath the Surface Shogunodia'dan yayınlanmış olan kayıtta karşımıza çıkıyor. Bu güz dönemlerinde dönem içlerinde özellikle dinlenmesini salık verebileceğim sesler var. Paul M. Bryson Get Serious Shogunodia'dan gelecek. Sahiden ciddileşmeye, sahiden olan biteni fark etmeye ve sahiden yıkıma karşı Ses verip birbirimizi duymaya ihtiyacımız var. Burası karşılıklı. ediyor. Karşı radyoda Mezap cansına geçiyorum. Şırnağ'ın İdil ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde zırhlı aracın çarptığı Mihaç ya da Miraç Miroğlu 7 yaşında atı çocuk yaşamını yitirir. Akşam saatlerinde meydana gelen kazada İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan olan çocuk kurtarılamaz. Miroğlu'nun zırhlı aracın bisiklet üzerindeyken çarptığı öğrenilir. Olayın duyulmasının ardından Halkların Demokratik Partisi İdil ilçe örgütü üyeleri ve çok sayıda yurttaş hastaneye geçer. Şırnak'ta katledilmiş olan Miraç Miroğlu e, devlet dersinde canın çalınan kaçıncı çocuktur vesselam Bu kadar kısacık haberle öğrendik çünkü. Döbelüs tekrarlarının arasında bir kere daha bir çocuk hedef kılanır. Bir kere daha bütünüyle barışı lügattan tas tamam çıkartmak istendiği bir coğrafya içinde kırılmaların asıl yüzeyi gösterile gelir. Duraksanacak, şerhte üşülecek bir mesele değildir hayat sahiden. Böylesi badireler içinde. Her gün en küçüğünden başlayıp da insanların hayat haklarına saldırıların var edildiği bir kurgu mudur? Dahası Miraç, Miroğlu'nun ardından çıka gelen sessizlik varken muktedir ve kolluğu tek başına mı sorumludur? Sahi ama saiden de düşünüyor muyuz ya da düşündünüz mü hiçbir zaman? Kendiliğinden değil bile isteye ve küçümsenmeyecek ve azımsanmayacak ve unutulmayacak bir biçimde bir şekillendirilmiş ve tekrar edilmiş olanın ortasında... Zırla Argan'ın SD Mirac Milo'nun annesinin sözleri yeter. Benim parmağım kapıya sıkıştı. Bu kadar ağrıyor. Kim bilir senin canın ne kadar acımıştır yavrum seni sonsuza dek göremeyeceğim diye bir ağıt yakar Kürtçe. Ana dilinde iki koca gün geçmişti gün. Bugün 3. gün. Babasının dediği gibi kimseler seslerini duymadı. Annesinin bildirdiği gibi kimse acılarını görmedi. Sonra biz etler tırnak gibi izler. Kardeşiz fasılları geçiniz efendim. Doğrudan eşitlik, adalet olmadıkça, yasa ortak olmaktan imtina ettikçe hiçbir ortaklık olmaz. Ki bugün zanlılar serbest bırakılır. Zanlı ya da zanlılar serbest bırakılır. Yani o polislerin peşe bırakılacaktır. 1 Eylül Dünya Barış Gündem'in üzerine arka arkaya çıkagelen bu yıkımların arasında Taksim Tünel'de ucubelikler söz konusuyken Miraç Miraoğlu Türkiye'nin gündemi değildir. Bakırköy'deki barış mitingi iptal edilir. Önce verilmiş izin iptal edilir. Daha sonra o insanlar tecrit edilir. Bir şekilde terörize edilir. Sonra Taksim Tünel'de açıklama yapmak isteyen HDP ve bileşenler ve işte sosyalist cena buluşması imkansız kılınır. Milletvekilleri ablukaya alınır. Dayak yiyip gözaltına alınan insanlar olur. Bu arada gözaltına almak istediklerine işte çekin alın şunu Deyip, biip, deyip de konuşamadığınız bir cümle bırakın gitsin şu orospuyu demek gibi bir kasıtsızlık, mesnetsizlik, kitapsızlık söz konusu edilir. Gazeteci eylem nazlı eğer darp edilir, insanlar gözlem altına alınır ve bununla Kürt sorunu çözüleceği zannedilir böyle şeylerle. Devletin altına imza attığı tüm evrensel insan hakları beyannamelerinin hiç kılındığı yerle bir edildiğini göstere gelen bir işkence sunumu var edilir sokaklara. Sokağa düşmüş bir yıkım pratiği. Bu halleri var eden ülke midir demokrasi beşiği? Böylesi midir barış? Miraçları katlederek, insanları sokakta darbederek ederek, kolluğu, kolluğuna ve varlığına güvenip de e, insanların canına kast ederek bunlarla mıdır bir ülke olur? Bunlarla mı bir yön bulunur? Bunun meramı karşımızdadır ki bunlardan biri de mesela Biyanet'ten aktarayım. 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'ydı. Gar Katliamı'nın sanıkları ve tutuklu sanık Erman ikinci katılır buraya. Ee, bu arada e, İşit'in sınır emiri İlhan Balin'in daha sonra yakılarak öldürülen her sefer taşın kaçırılması ilgili telefon görüşmesi yaptığı Muhammed Kasım Kurt ve Firari sanık Valentina Sloban Cancuk. Sahte kimliğinde yer isim alan ve görüştüğü tespit edilen Yıldız Bozkurt da duruşmada. Evrenselden kan bulutuna haberine göre sepkisle bağlantıya katılır Muhammed Kasım. Kurt sınır köyünde muhtar olduğunu belirterek önce İlham Bali, Deniz Büyükçelebi, Edremit, Türe gibi birçok isimli ismi tanımadığını savunur. Daha sonra sınırda işitlerle iletişime geçtiğini söyler. İki askerimizi işit götürmüştü, birinde şehit etmişti. Kilis Jandarma İstihbarat Şube Müdürü şimdi İçişleri Bakanı yardımcısı Kilis Valisiydi. Asker almak için söyledi ki akrabalar aracılığıyla yardımcı oldum İlhan Bali'yi tanıyorum diye açıklar. İşit'in sınır emiri denilen Bali ile yüzbaşı Asubay Uzman Çavuş'unuzununda telefondan görüştüm. Uzman Çavuş'un ismini biliyorum. Antepli olduğu için Asubay ve yüzbaşının ismini de bilmiyorum der. Bir gün sabah saatlerinde gelen bir kişinin kardeşinin işte kaçtığını geri getirmek için kendisinin yardım istediğini bildirir. Detayları anlatır yani. Bu arada devlet nezdinde olur her şey. Mahkeme ara kararında firari sanıkların yakalama kararını tekrar eder ve 24 Kasım'ı erteler. 10 Ekim Ankara gar katliamı davasında ortaya serilmiş olan cerahat bir yandan tekrarla çıka gelen fecaatini de bildirecek olandır. Suriye'den Afganistan ve pek çok farklı yerde cerahatini var etmiş bir çetenin adalet mekanizması önünde hesap vermeye nail olup olmayacağı bugünün sorusudur. İnsanların canlarını çalanların ılımlı öfkeli çocuk gençler benzetmesiyle geçiştirilmek istendiği bizatihi başka adlarla bu sahada bir o yana bir bu yana çöreklenmiş kötülük tohumlarını var ettiği şey dehşet değilse dehşet sayıda nedir? Bütün o tekrarların var ettiği cerahat toplamdır. Bir ülkeden arta şeydi umut halinde paramparça eden ya adalet. O açıklamaların satır aralarında çıka gelen gizli ilişkiler şunca bariz bir menzildeki hayatın heder olunmasına çaba dert değilse ne sahiden dert edinilecektir? Düşünüyor musunuz? Soruyor musunuz? Ve sorguluyor musunuz? Polo M. Bryson Witter Hükeherdi'nin featuringiyle arkasına Scar Olay see, metal C. Metalet C.V.I.P. Etiketiyle yeni bir e, compilation serisi başlattı. Önemli prodüktörlerin klasik VIP de diyebiliriz. Scar olayı ile Sestemerem da devam edecek. TV bir tekrar döngüsü ve bunun içerisinde yaşam bahsi yerle bir ediliyor. Gün bir gün başkaca hep bambaşka bir yüzeyden meseleler var edilip aynı tekrarlar yeniden imal olunup şu sahnenin yıkımı güncelleniyor. Hayata kastım biteviyeli tescilleniyor. Kuşatmalar, kara kapa, karanlık, cinayetler. Tehdit ve yıldırıcı bahislerle, uzağımın demokrasiyle, eşitlikle, adalet ve hürriyet bahsi gibi temel konulardaki gerilemesine devam olunuyor. Geleceğine dair apaçık toz bembe tezairün aslında bir hile olduğu kendiliğinden sökülmeye devam eden makyajdan artık kalanla sabit olunuyor. Bir düş kırımı menzilidir bugün artık mesele, olunan, mesele edilmesi gereken. Gün gün yeniden var edilenin ufukta tek bir iyi günü var etmeyi getirmeyi sağlamayacağı afakidir. Bunca yere bu kadar ağır tecrübe, her defasında sınanma, hep ama her dem kuşatma dahilinde, Sıradan açık söyleyelim bir hayat bırakılmaz. Sıradanın bir hayat sistemi kalmaz. Cerahatin her yerden çıkagelen suretlerine başamir ve şürekasının hayatı hiç kılma odağındaki çabalarının farkına varmanın itiraz etmenin vakti değil midir? Sahi ama sahiden de. Her tekrar karanlığın bir başka yüzeyini çıkarken sayiden sorgulamak ne zamandır? Hangi zaman? Sesli Meram karşı radyodaydı. seslimeram.tamblar.com nokta diusçizgimakine.blogspot.com dius ve tabii ki karşiradyo.com ve soundcloud.com slash karşiradyo Anlattığımız şeyler can sıkıntısı. Can sıkıntısı verebilmek için ve bu ülke tahilünün nasıl yıkılabildiğine dair önemli sorgular. Bazen dilimi sürçüyor ve cümleler uzadıkça birbirinin içerisinde sanki bitmeyecek bir format varmış gibi geliyor. Hayır. Her şey gözümüzün önünde. Her şey bile isteği Devletinin nezaretinde bizlerin sadece deneklikleri tescilleniyor. Her defasında başka bir yönden acıtılıyoruz. Ağrımız, sızımız ve yaramız kanatılıyor. Her defasında biraz daha fazla eksiliyoruz. Bile isteye, görerek, duyarak ve anlaşılarak her tekrarda apaynı karanlığın içerisinde diplere çekiliyoruz. Scar, Falling Down, sopun Featuring ile gelecek. Sesli Eran buradaydı. Burası karşı.